Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velâ amma ba'd. 2. gündeki 2. oturumumuz kardeşler. Evet tabii yine çok önemli bir olan çok önemli olan bir hususa değineceğiz kardeşler. Bu hususa dikkat edelim inşallah. Bu hataların tasfiyi dedik ya bu husus onlardan birisi. Yani eee eksik veya yanlış bilinen bir husus. Eee ve çok farklılı sözler sarf ediliyor bu husus hakkında birbirinden farklı eee doğru olmayan birçok sözler sarf ediliyor. O yüzden buna önem gösterin inşallah. Şimdi öncelikle asıl anlatmak istediğimiz şeyi eee karşı tarafa fık ettirmek için öncelikle imanın mertebelerinden bahsedeceğim. İmanın 3 mertebesi var. Ondan bahsedeceğim. Ondan sonra anlatmak istediğimiz şeyi bu bu şu an baştan anlatacağım şey üzerine bina etmiş olacağız ki mevzuyu anlayalım arkadaşlar. Eğer imanın mertebelerini anlamazsak derste aslında anlatmak istediğimi şey anlayamayız tamam? Öncelikle bu mertebeyi mutlaka anlamamız gerekir. Evet. Şimdi elimizde imanın mertebeleri olarak 3 mertebe bulunmaktadır kardeşler. 1. mertebe imanın aslı mertebesidir. 1. mertebe neymiş? İmanın aslı mertebesi. Buna ne denir arkadaşlar? Mutlakul iman. Mutlakul iman denir. Yani mutlak iman denir buna. Hı? Mutlak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 kurtulmuştur. Şimdi burayı anladıktan sonra 3. mertebe çok fazla önemli değil konumuzla alakalı olarak. Bu mertebede durup uzatacağız bunu. Şimdi burayı anladıktan sonra fasıkı ele alalım kardeşler. Fasık bir kimseyi. Fasık bir kimseyi biz ne diye isimlendiririz kardeşler? Bunun ismi nedir? Yani mümin midir, Müslüman mıdır, kâfir midir? Tamam fasık dedik ama iman veya İslam lafızlarını itibara aldığımızda bunu nasıl isimlendireceğiz? Mümin diye isimlendirsek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 Diyemiyorlar. Ama şuna dikkat edin. Mu'tezile ile hariciler şunda ittifak etmişlerdir ki bu kimse ebedi cehennemde kalacaktır. Sadece isimde anlaşmazlığa düşmüşler. Anladık mı? Birisi diyor ki kafirdir. Kim kafir diyor? Hariciler. Büyük günah işleyenlere ne diyor? Kafir diyor. İçki içen adam kafirdir. Cina işleyen, cina fiili yapan kimse nedir? Kafirdir. Mu'tezile de diyor ki Hayır, bu kafir değildir ama mümin de değildir. He, ikisi de şurada anlaşıyor ama. Evet, bu zina eden ve hırsızlık yapan bunun üzerine tövbe etmeden ölürse ebedi cehennemdedir. He, cehennemdeki hükmünde nedir? Eşittirler. Cehennemdeki şeyde ikisi aynı düşünüyor ama dünyada ne diye sindireceğiz? Farklı farklı düşünüyorlar. Tamam? Peki ehli sünnet ne görüyor arkadaşlar? Öncelikle şunu belirteyim ki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 İnsan ya kafirdir, bu ayrıma çok dikkat edin. Ya da mümin. Bunun arasında bir yol yok. Fasık ve zalim aralarında kalmıyoruz. Fasıktır. Ama fasık aynı zamanda nedir? Mümendir. Ama gel gör ki Allah Kur'an'da diyor ki müminler kalpleriyor ferer. E bu sefer bu mümin diyemiyoruz. E i̇şte gelecek birazdan adım adım ilerliyoruz, tamam mı? <gülüyor> Şimdi arkadaşlar. Ya eyhellezine amenu. Ey iman edenler dediğinde Allah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 işlemden çıkaracak bir şey işlemesin. Bunun ismi zaten şey küfürdür zaten. E, tamam. Peki bu adam hiç namaz kılmıyor olsa? Onu anlattık işte geçmiş yani, derslerde. Zaman, hiç namaz zaman... kılmıyorsa namaz ne küfür? Evet. Evet. Ama hiç kılmıyorsa ne dedik? Zahir ve batın nedir? Mutelezimdir. Bu sınıflarda de böyle dediğim zaman adamdaki iki sene harici şeyleri vardı. İşte bu tutuyor. Yani. Haricim işe bakamadım. Yok değiliz elhamdülillah. <gülüyor> <Bir sarın gülüyor> yok değiliz. Bir sorun yok yani. <gülüyor> ya.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 Mesela Allah Kur'an'da en mutlaki kimseye de ne demiştir? Mümin demiş. O zaman mümin lafzın içine ne giriyormuş? Yeryüzünün en fasık insanı delil ey iman edenler. Bir de en ney mutlaki insanı ya ey iman edenler Resul de giriyor onun içine. Resulullah girmiyor mu ey iman edenlerin içine? Yeryüzünün en mutlaki insanı değil mi? Tamam. Mesela Allah Kur'an'da buyuruyor ki bakın kardeşler.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 namaza kalktığın zaman fasıa da hitap mıdır bu namaz kıl diye? Hitap. Fasıa ne dedi? Mümin. O zaman arkadaşlar ama imanın mertebelerini aklınızda bulundurunlar. Bir imanın asıl mertebesi var. Sınır. Bir de böyle olgunlaşma mertebeleri var. Dedik ki Allah en fasıa da mümin demiştir. Bir delil, bir delil daha. Ve ma kana li'l mu'minin en yaqtula mu'minen illa khaṭa'an.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 Adamı diyebilir misin? Ya senin azat ettiğin köle fasık olmaz. Muttaki birisini azade edeceksin. Diyebilir evet, misin? Yani. Allah onun kullanmış bunu ki bunda zaten ne var? İcma var. Bu Nisa 92 ne delalet eder? Yeryüzünün en fasık insanına ne bir cihetle mümin diye isimlendirmiş. İsimlendirir. İsimlendirir. Bir mümin, bir mümin diyor bak. Müminler aynı kategoride bir tarağın dişi gibi değil ki. Orada evet. da imanda neleri var? Evet, Derece dereceler var. Dereceleri var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 ikinci mertebedir. İkinci mertebe yüksek. O yüzden ancak müminler şunlardır dediğinde kastı ikinci mertebe. O yüzden fâsık çıkıyor dışına. Fâsığın dışına çıktığı ikinci mertebe. Anladık? Ey iman edenler namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi yıkayın. Bu ayete fâsık giriyor mu? Giriyor. Değil mi? Allah fâsıktan da namaz istiyor. Giriyor, doğru mu? Fâsığın buraya girmesi hangi mertebede? 1. mertebe. O 1. mertebede olduğu için orada mümin ismini almıştır.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 Kul de ki lem tu'minu hayr iman etmediniz. Velakin qulu eslamna din ki Müslüman olduk deyin. Felemma yadkhul il imanu fi kulubikum. Henuz iman kalplerinize girmedi. He? Bu Hucurat suresi 14. Bakın arkadaşlar. Bunlar iman etmediler mi? Ettiler tabii şüphesiz ki. Allah ama iman etmedik. İma, i̇man etmediniz dedi onlara. Allah iman etmediniz derken bunlardan birinci mertebeyi mi nefret etti? İkinci mertebeyi mi? İkinci mertebeyi nefret etti. Çünkü neden? Ayetin karine var. Neden? Allah diyor ki mümin olduk demeyin Müslüman olduk demeyin. Yahu Müslüman nasıl diyecek o zaman? Mümin değilse. Ha? Mümin olmayan birine nasıl Müslüman diyeceksin? Doğru mu? O zaman Allah'ın burada nefret ettiği Arapların imanı yok. Kalplerinize henüz iman girmedi. Yani kamil iman girmedi.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 illa eee kişi dine Müslüman olarak girer sonra amellerde yükseldikçe ne yapar o zaman mümin. mutlak mümin ismini hak eder. Abi. Evet. O zaman buradaki imanın nefi ikinci mertebenin nefidir. 1. mertebenin nefi değildir. Bakın. Neden arkadaşlar bu Arap dilinde maruftur. Nefi her zaman aslın nefi değildir. Ne demek bu? <gülüyor> nefi her zaman bunu yazın aslın nefi değildir. Türkçe'de diyorsun ki sen adam değilsin. Gerçekten eşek mi adam? Adam değil mi bu adam? Adam. Yani kamil bir adam olsaydın evet. emanete hıyanet etmezdin. Ya bu şimdi insan mı? E insan tabi ne? Ama kamil bir insan değil. Türkçeden neden örnek verdim? Arapçada aynı bu mantıktadır. Evet. La salate limen la imane leh. Pardon. La imane limen la emanete leh. Emaneti olmayanın imanı yoktur. Yani kamil imanı yoktur. Diyebilir misin emanete hıyanet eden çıktı dinden? Diyebilir misin kardeş? Yok. Diyemiyorsun.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 Elle bir ameller yapın. Amellerini pekiştirin ki siz gerçek bir, böyle bir hakiki mümin ismini ne yapın? İnfak, cihat eden kazanın. Anladık mı? Burayı. O yüzden ehli sünnet âlemleri bu ayeti imanın artmasına dair delil getirmişlerdir. Bakın iman amellerin de iman amellerinde iler, ilerlemeyenlerden fasık olanlardan bazı yerlerde mümin ismini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 Bir yerde hulüyle olmuş adam, bir yerde harcı olan... Olmadığın fırka kalmadı senin. Anladık mı? Hocam usul bilmeyenlerin sadece tercimelerden anlayıp da anlatmalarının belası evet, bu. Aynen öyle. Keşke tercümelerden de anlayıp alimlere de sorsa, ilim ehline de müracaat etse yine ne? Bu zellelere düşmeyecek. Adam diyor Allah rahmet etsin diyor falanca yerde diyor, hata etmiş diyor, tutturamamış diyor. <gülüyor> Sübhanallah. Evet. Evet. Evet. Hani key okumasını bilmiyorsun. Sen tutturdun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu kulminasyon olacak şimdi günah işleme <gülüyor> konusu. Şimdi diyoruz ki bak zina eden mümin olarak zina etmez. Hangi iman net yolmuştur? 2. mertebe. 1. mertebe onda kalıyor. Çünkü Ehl-i Sünnete göre aslen büyük günahların şeyi nedir? Küfür. İşleme işlenmesi küfür değildir. Az önce verdiğim örnekler buna değildir. Bakın. Diyor ki zina eden kişi mümin olduğu halde zina etmez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 Yakaladık mı? Yani la iman li men la emanata. Emaneti olmayanın imanı yoktur. Yani kamil imanı yoktur. <gülüyor> men ghashşane feleysa minna. Kim bizi aldatırsa bizden değildir. O Resulullah çarşıda gördü ya adamı. Hani böyle altlara bozuk malları koymuş. Diyor ki kim bizi aldatırsa bizden değildir. Dedin mi sen mürtede oldun? Dedin mi sen yani yani kamil manada bizim vasıflarımıza şaipli iddire yakın bir mana. Tam öyle değil. Ondan dersini işlemiştik. Orasını zor, oraya girmiyoruz. Tamam? Anladık mı arkadaşlar? Şey evet. Dersten sonra. Mahmut. İsterseniz karinelere devam edelim. Bakın. Yok. Şimdi hırsızlık yapan hırsızlık yaptığı halde Mahmut abicim. Buyurun. Mümin olduğu halde hırsızlık yapmazmış, doğru mu? Doğru. Yani zahiri sanki bu adam iman yok onda, doğru mu? Evet. Peki. Eğer hırsız O anda kafir olsaydı müminin imanının dışına çıksaydı. O insan ne olmuş olurdu? Mürtet. Mürtedin hükmü nedir? Ölüm. Peki hırsızlığın cezası ne? El kesme. Demek ki hırsız mürtet değilmiş. Anladık mı? Anladık hocam. Bu hal üzere tövbe etmese fasık olarak olur. Tabii iman yok. İman gitmiş değil onda. Peki hocam. Art alt yazıda ağır çekimde. Sual dersten, sonra dersten, sonra. dersten sonra. Tamam. Dersten sonra. Sual almıyoruz ki bitirelim. Dersten sonra kaç oturumumuz kaldı biliyor musunuz? 5. Kaç oturumumuz kaldı? Herkes son bir zannediyor. 2 oturumumuz var vallahi. <gülüyor> Gece 1'e <bire> kadar buradayız. <gülüyor> Neyse ama ben iftihar edeceğim son oturumu. İnşallah artık e, onu. Hani diyorlar ya. Bir oturumumuz kaldı. <gülüyor> Nasıl hani Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ölür ya biz. Subhanallah. <gülüyor> tamam. Şimdi arkadaşlar, evet. mürtedin cezası nedir? <gülüyor> Mürtedince "Men evet. beddeledi dinehu faqtuluhu." Her kim dinini değiştirirse ne yapın? Evet. Öldürün. Kim mürted olursa öldürün. O zaman hırsızlık mü, hırsızlık yapan mümin olarak hırsızlık yapmaz. Evet. İse hırsızlığın cezası ne olacak? Evet. Ölüm.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 Ben Cibri ile hırsızlık etse, zina yapsa da mı dedim? Evet. Hırsızlık etse, zina yapsa da diye cevap verdi Müslim'de. O zaman demek hırsızlık, zina ne? İmanından kalkmıyor. Neyi kalkıyor? İmanın ikinci mertebesi. mertebesi kalkıyor. Bakın hırsızlık eden kafir miymiş? İmandan çıkıyor muymuş bu Ebu Zer hadisine göre? çıkmıyormuş. Ha demek ki mümin olarak hırsızlık etmez, mümin olarak zina etmez ne demektir? Yani kâmil mümin olarak zina etmez, kâmil mümin olarak hırsızlık etmez demektir. Fasık olduğu için mutlak mümin ismi bu insanda ne oluyor? Nefrediliyor. Fasık olduğu için ikinci mertebe ne oluyor? Nefrediliyor. Selef bu manada icma etmiştir.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 lezzetidir. Lugat öyle bir zevkidir ki bakın kardeşler. Size çok eee ince bir mesele söyleyeceğim. Allah Kur'an'da meydan okuyor, değil mi? Bu Kur'an'ın mısrini getirin. Veya 10a sure getirin, değil mi? Meydan okumuyorum Allah. Evet. Meydan okuyorum. <gülüyor> o meydan okuduğu Araplar kimdi? Arapçayı en iyi bilen Şa insanlardı. O şairler vardı. Yahu Allah adına mesela o gün bir Arap şöyle bir sayfa yazı yazsaydı. Arapça ayet netinde getirdim deseydi. Neyle ispatlayacaktın o ayetin Müslimidir değil midir? Delil ne olacak ölçü? <gülüyor> Hayatınızın yani o hayatın içerisinde uygulama uygulamasını uygulaması, belagat işte böyle ilmi inceliklerin çıkması. Yani adam yazar hiçbir incelik bulamazsın. Ne lügat zevki bulursun içerisinde. Kur'an gibi ne böyle bir manadan bazı alimler bir hadisten yüzlerce mana çıkarmıştır. O yüzden biz alimlere dönmeyi bu kadar vurguluyoruz gelecek gündür.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 Mesela diyan neler onlarca şey sayabiliyoruz. Aa, az önceki rivayet ettiğimiz, bahsettiğimiz hadisler. İşte bu bütün bunlar dedi ki lugatın zevkidir. Selefin tehmininden elde edilmiştir. Yoksa arkadaşlar dediğim gibi vurguluyorum insanın sapıtmasına dair onlarca zahiren bakıldığında nasıl görebilirsin? Nas'ın zahiri sapıklık ifade ettiği için değil. O aziz olduğu için zahirini öyle anlıyor. Yoksa bütün nas'ların zahirini alırız biz istisnasız ha. İstisna yoktur bak istisna yoktur. Bütün nasların zahirini alırsın. Ama selefin fehmine dönmediği için sen o nasın zahirini asulun zahirinden farklı anlarsın. Dersin ki ben zahirini alıyorum. Halbuki sen şirk almışsındır, küfür almışsındır orada. İşte hariciler bu naslarla harici olmuştur. Bak diyor mümin olarak cinayetmez aldı. Al haricinde delil var. Hani deli, benim beni beni ilgilendiren Kur'an Sünnet. Al haricinde delil var. Oldu mu?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 Ona göre biz seninle ona göre bir platformda konuşalım. Şimdi bakın kardeşler biz ne dedik? Yine tekrarlıyorum lugat zevki. İşte de burada lugat zevki var arkadaşlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Utitu cevami'l kelim. Ne özlü sözler verildim. Yani az ifade şey ifade edip çok anlamlar az eee lafızlar kullanıp çok anlamlar ifade etmek ve dehşet manaları ne yapmak? İfade etmek. Biz hadisin aynı zahirini alıyoruz arkadaşlar. Çünkü az önce ne dedik? Biz asistlerin hepsinin zahirini alırız. Biz hadisin zahirini siyak ve sibakla yani önü ve arkasıyla alırız ele mesela siyak sibak ne demek? Ayeti ortasından koparsam ben Kur'an'dan delil getireyim mi size? Namaz kılanların kafir olduğunu. Siyak sibaktan ko. Veylülil musallin namaz kılanların vay haline. Devam etmesen namaz kılanların vay hepimiz ayva yedik yani bu mantıkla. Olur mu? Onlar ki namazlarında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 Bu ibare gösteriyor ki iman bu kişiden külli olarak ayrılmıyor. Neden? Dikkat edin başının üzerinde gölge gibi duruyor. Gölgenin gölgelenenle ilişkisi nedir? Faydalanır mı? Yani ondan. Demek iman asla hala duruyor. Gölgen gölgeyle, gölgelenenin ilişkisi nedir diyor Şeyhülislam? Yani o gölgelenen gölgeden faydalanıyor. Hâlâ onun faydası var. Yani iman duruyor o adamda.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 anlamak. Fasık bir kimseye mutlak mümin ismini veremiyoruz dedik. Çünkü dönüyoruz lafzımıza. Çünkü mümin lafzının içine müttaki kimseler de giriyor. Delil neydi? Müminler onlardır ki Allah anıldığı zaman kalpleri e, ürperir. Ancak arkadaşlar bakın. Şimdi çok önemli bir hususa geldik. Burası da çok acayip bir yer. Çok dikkat edin. Mesela söz konusu olan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 köle azat etme makamı yani dünya ahkamları. Köle azat etme mahke eee bu bu gibi dünya ahkamında insanlara ya kafir ya da mümin muamelesi yaparsın, doğru mu? Ya kafir ya da mümin muamelesi yaparsın. Peki, şimdi Sadradı'nın hadisine bakın. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir grup geliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi hariç gruptakilere mal dağıtıyor. Taksim yapıyor ya mal taksimi. Bunun üzerine Sadradı Yallah diyor ki, şimdi hepiniz bir grupsunuz. Ben geliyorum size ne yapıyorum? Mal taksim ediyorum. Bir tek Necmi abi'yi bırakıyorum. Böyle bir ortam düşünün. Orada da adam mısın lan? He, Sadra diyor Allah'ın ne ne diyor? Ya Resulullah onlara mal verdin ama birisini bıraktın. Halbuki ben onu mümin görüyorum. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Yahut Müslümandır diyor. 3 kere mümin diyor Resulullah ne diyor? Bismillah. Müslümandır diyor. Bakın şimdi kardeşler, lügat zevkine bakın. Bu Saad'ın teskiye ettiği bu sahabe. Doğru mu? O cariye gibi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 Onlar anıldığı zaman kalpleri ürperir vesaire ikinci mertebe girer. O yüzden sen ikinci mertebede insanı sokamazsın mutlaka olarak. Yani bu adam Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir böyle böyle yapar diyebilir misin mi insan? Anladık mı arkadaşlar? O yüzden diyoruz ki eee saddın makamı teskiye makamı çünkü saat bunu ne manada söylüyor? Teskiye niyetiyle söylüyor değil mi? O yüzden peki Resulullah ne diyor? Müslümandır diyor. Yani ne sen onun aslını söyle ama teskiye Bu ayrı bir baktır. İnsanı yüzüne karşı da övmeyeceksin, doğru mu? Bakın bütün dindeki nasları birleştirdiğin nas taşlar yerine oturuyor. Peki teskiye makamı mümin ismini kullanmak neyi içerir? Kamil imanı içerir. İşte nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu engellemiştir. Makamlara dikkat etmek lazım diyoruz. 3. oturumda buluşmak üzere inşallah. Vallahu alem ve sallallahu alâ nebi Muhammedin ve alâ âlihi sahbihi ecmaîn.